17. Mektup, 25. Lemanın zeyli Çocuk Taziye Namesi. Bismihi wa imin Shay'in illa Yusuf bihum bihamdi. Aziz Ahiret Kardeşim, Hafız Halit Efendi. Bismillahi r-Rahmanir-Rahim. Wa bishr al-sabirin, al-ladin ıda asabethum musibetun, qalu inna lillahi, wa inna ilayhi Kardeşim. Çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el-hukmü kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki mü'minlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta, Kur'an-ı Hakim'de Vildanun Muhalledun sırrı ve meali şudur ki müminlerin kabl-el vefat eden evlatları cennette ebedî sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından, evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin, hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada on senelik kısa bir zamanda, teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, Ehl-i imanın en büyük bir medarı saadeti olduğunu şu ayeti kerime "Wildanun Mukalladun" cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. İkinci nokta: bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir icare mahpus, hem kendi elemini çekiyor, hem beledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir. Der ki: "Şu çocuk Çendan'dan senin evladındır. Fakat benim rayiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım, güzel bir sarayda beslettireceğim." O adam ağlar, sızlar. "Benim medare teslim olan evladımı vermeyeceğim." der. Ona arkadaşları der ki: "Senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan Çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah, onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek, belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki, padişaha emniyetin ve itaatim varsa. İşte şu temsil gibi, aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı, vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur, onun hâlıkı dahi rahîm ve kerîmdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennetül firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı on senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla, ebedi cennette on milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette. Meşkuk, muaccel bir menfaatı kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaatı kazanan, elîm teessürat göstermez, meyyusane feryat etmez. Üçüncü nokta, vefat eden çocuk, bir hâlık rahimin mahluku, mahlûku, abdi ve bütün heyetiyle onun masnu'u ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşıydı ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş peder ve valideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden 999 hisse sahibi olan o hâlik Rahim, mukteza-i rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, Suri bir hisseyle hakiki bin hisse sahibine karşı şakwa andıracak bir tarzda meyyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz belki ehli gaflet ve dalalete yakışıyor. Dördüncü nokta Eğer dünya ebedi olsaydı insan içinde ebedi kalsaydı ve firak ebedi olsaydı el-imanet-i essurat ve meyyusane teallumatın bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz ve hem bu vefat ona mahsus değil umumi bir caddedir hem madem müfarakat dahi ebedi değil ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir El hükmülillah demeli o verdi o aldı elhamdülillahi ala külli hal sabr ile şükretmeli Beşinci nokta rahmeti ilahiyenin İlahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksir nuraniidir. nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazi ve aşk-ı dünyevi, pek çok müşkilatla aşk-ı hakikiye inkılab eder, Cenab-ı Hakk'ı bulur, öyle de şefkat, fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenabı Hakk'a rapteder. Gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir, münimi hakikiyi bulur. Der ki: Dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Velî nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peydâ eder büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalâlet şu beş hakikattaki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hâli ne kadar elîm olduğunu şununla kıyas ediniz ki bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli tek bir çocuğunu sekeratta görüp dünyada te vehhüm ebediyet hükmünce gaflet veya dalâlet neticesinde mevdi. Adem ve firakı ebedi tasavvur ettiğinden yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle Erhamur Rahim'in cenneti rahmetini, Firdevs nimetini düşünmediğinden ne kadar meyyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet idarein olan iman ve İslamiyet mümin der ki şu sekeratta olan çocuğun Halık Rahimi onu bu fani dünyadan çıkarıp cennetine götürecek hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak müfarakat muvakkattır merak etme el hükmülillah inna lillahi ve inna ileyhi raciun de sabret el baki hu'l baki Said Nursi